Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Mümin bir insan Hayata, kendisine, geleceğe ve sonrasına şu perspektiften bakar ben yoktum. Babam, babamın babası, babasının babası, babası, babası, insan türü yoktu. İnsanın üzerinde yaşadığı şu dünya yoktu. Dünyanın içinde bulunduğu büyük kainat yoktu. Sadece Allah vardı Celle Celaluhu. Sonra Allah kainatı yarattı. Kainatın içinde dünyayı yarattı. Dünyada yaşanması için Adem babamız ve Havva annemizle beraber insan neslini yarattı, cennette hayatı başlattı dünyaya gönderdi. Dünyada Adem ve çocukları rahat yaşayabilecek şekilde bir hayat kurdu. Tabi atı yarattı, suyundan, toprağından bitkisine kadar. İnsanları Allahu Teala bu dünyada yarattı. Her insanı bir miktar dünyada tutacak, sonra da dünyadaki becerilerine veya ters yaptıklarına göre karşılık vermek üzere tekrar diriltecek. Cennete ya da cehenneme götürecek. Burada insan olarak ben şu büyük kainatta Gramaj olarak bir gram bile etmiyorum. Etkim itibariyle de hiç durumundayım. Ne güneşe etki ediyorum, ne rüzgara etki ediyorum, kişi olarak ben. Ne toprağa etki ediyorum. Sadece kendim için gerekli olan şeyleri gıda, sağlık, ekonomi ne varsa onları temin edebiliyorum. Benim ve bütün insanların, bütün hayvanların ve bütün varlığın sahibi Allah'tır. Onun için de ben Allah'ı Rabbim diye anıyorum. Onun için namazımda, her yerde Rabbul alemin olan Allah'a hamd ediyorum. Ne demek Rabbul alemin? İçinde benim de bulunduğum bu kainattaki her şeyin sahibi olan demek. Alemlerin sahibi olan Allah'a hamd ediyorum demek. Bu hamdim benim, yani Allah'ı beni yaratan, beni öldürecek olan, beni tekrar diriltecek olan, inşallah cennete koyacak olan Allah Rabbim'dir, yani sahibimdir benim. Benim yaratılmam, anamın babamın yaratılmış olması, üzerinde bastığım toprağın yaratılması, üzerime şakır şakır yağan yağmurun yaratılması, bana ömür biçilmesi vs. her şey onun kontrolündedir. Çünkü o benim sahibimdir, Rabbimdir. Rabbim demek sahibim demek. Kafirin de Rabbi o. Ama kafir Allah'ı ilahı olarak kabul etmeyen asinin adıdır. Kafir. Ben müminim. Elhamdülillah. Allah Rabbimdir. Aynı zamanda ilahımdır. Yani O'nun huzurunda ibadet ediyorum demek. Değerli kardeşlerim. Bu bahsettiğim plan ve proje, yani allah Teala'nın işte bahsettiğim yoklar içinde var edip yaratması ve benim Allah Rabbimdir diye itiraf etmem, bunu imanım olarak görmem, Rabbim Allah'tır. Ve Rabbim olduğu için de ilahımdır. Yani ona ibadet ederim. La ilahe illallah derim. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmem derim. Şimdi kardeşlerim, bütün bu bahsettiğim ayrıntı benim Allah'a güveniyor olmamı gerektiriyor. Yani sıfırdan evreni, dünyayı sıfırdan insanı milyarlarca örnekten sonra beni yaratan Allah herhalde beni ortada bırakmaz. Herhalde beni aç bırakmaz. Herhalde beni zamansız ölüme terk etmez yani ecelim gelmeden. Ölüme terk etmez. Herhalde beni eşimin oyuncağı yapmaz. Herhalde beni bir hikmeti olmadan çocuksuz bırakmaz. Herhalde beni işsiz güçsüz avare bırakmaz. Vesaire insan olarak benim ihtiyaç hissettiğim, bulmak ve görmek istediğim şeyleri sahibim olan, Rabbim olan Allah'a güvenip benim olacak diye inanmama tevekkül adı verilir. Mü'min Allah'a tevekkül eder. Müminin evi Allah'a tevekkül edilen bir evdir. Eğer bizim evimiz, yaşadığımız evimiz Allah'a tevekkülü olmayan bir evse o üstüne çok güzel boya ile süslenmiş duvarları olan ama duvarlarının tuğlaları çürümüş bir ev gibidir. Çürük tuğlayı boyasan ne olur? Maviye boyasan ne olur? Kırmızıya boyasan ne olur? Mü'min Elhamdülillahi Rabbil alemin diyorsa yani benim sahibimdir Allah çünkü o alemlerin sahibidir bütün varlık türlerinin sahibidir diyorsa, herhalde beni kalabalıkta unuttu Allah diyecek hali yoktur. Herhalde bana vermek istemediği halde bu hastalık, bu virüs bir yerden geldi beni yanlışlıkla buldu diyecek hali yoktur. Çünkü mümin iman eder ki Allah sıradan bir sahip değildir. Allah, Celle Celaluhu, Allah olarak Rabbimizdir, sahibimizdir. Bu anlayışımız, yani bu tevekkülümüz, huzur kaynağımızdır bizim. Tevekkülü olmayan, yani Allah'ı Rabbi, sahibi olarak göremeyen, zengin de olsa çatlar. Hiçbir hastalığı olmasa bile doktora gideyim bir kan halili yaptırayım ne olur ne olmaz der huzursuz olur. O evlenir, evliliğin mutluluğunu yaşayamaz. O doysa dert aç kalsa bir derttir. O uyuyamaz, gece ölürüm diye korkar. Gündüz dışarı çıkamaz, çıkarken çatıdan kiremit düşer kafama diye korkar. Allah'a! Tevekkül etmek, kuş kanadı altında bulutlarla yarışmak demektir. Küvercin gibi huzur içerisinde oksijen alıp uçmak demektir. İçimizdeki huzursuzlukların, yuvalarımızın bizi boğacak gibi olmasının temel nedenlerinden biri, Tevekkül zayıflığıdır. Yani Allah'a itimat zayıflığıdır. Bu tevekkül, imanla beraber şüphesiz kalitesini artırır, iman azaldıkça da kaybolur. Yani tevekkül, iman var olduğu için vardır. İman eridikçe tevekkülü bulamayız. Kardeşlerim, Peki, tevekkül ne demektir? Tevekkül bir, ben Allah'ın kuluyum. Yoktum, o var etti. Herkes gibi. Varlığımın kararı Allah'a aitti. Varlığımı sürdürme kudretim de Allah'ın elinde. Yok oluşum da Allah'ta, tekrar dirilişim Allah'ta. Ve Allah'ın, hiç bir eksikliği olmaz. Benim gibi 7 milyar değil, 700 milyar bile olsa dünyadaki insan sayısı, ben bir saniye Allah'ın murakabesi kontrolü dışında kalamam. Olmaz bu. Öyle bir Allah'tır bu. Değil benim gibi 7 milyar örneği bulunan insan, belki 700 trilyon örneği bulan, Karıncalardan, böceklerden, sineklerden, virüslerden dahi tek bir tanesi O'nun kontrolü dışında değildir. Buna Allah'ı bilmek, tevekkülümüzün kaynağı olarak Allah'a dayanmak diyoruz. İki, bu dünyada benim var olmam için karar Allah'ındı. Allah karar verdi de ben var oldum, yarattı. Ama annemi, babamı devreye soktu. Böyle bir kanun koymuş Allah. Anam veya babam, ikisi ya da tek biri olmasa ben olmazdım, sebebim oydu. Dolayısıyla Rabbim, sahibim, halik'im yaratanım, benimle ilgili olup bitecek her şeyi sebeplere bağlamış. Bana rızık yazmış, çıkıp çalışmamı istemiş. Bana güzellik yazmış, beden bakımımı şart koşmuş. Sebeplerini kullanırım, üretirim ve üzerime düşeni yapmış olurum. Gerisi sahibime kalır. Yani Allah'a kalır. Üç, ben Allah'ı bildim. Bir, iki, üzerime düşeni, yani yapabileceğim her şeyi yaptım, sağlık tedbirimi aldım, çalıştım vesaire. Geriye ne kaldı? Teslimiyetim kaldı. Allah'a teslim olurum. Ben teslim olunca onunla haşa ortak olmam. Ona karşı bir özerkliğim olmaz. Özelliğim bile olmaz. Kuluyum çünkü. O Allah, ben kulum. Beni kadın değil erkek yaratmış, onu erkek değil kadın yaratmış. Sormadı ki, sormaz ki, sorması gerekmez ki, ben teslim olurum. Tedbirimi aldım. Mikroba virüse karşı, açlığa karşı, işsizliğe karşı, arkadaş kötülüğüne karşı, soğuğa karşı, Sıcağa karşı, yaşlanmaya karşı, düşmeye karşı, çocuk yetiştirmeye karşı. Tedbirimi aldım. Üzerime düşeni yaptım yani. Yapabileceğimi yaptım yani. Sonra benim dediğim mi olacak? Hayır. Onun yazdığı olacak. İşte buna kalbimi Allah'a kilitlemek diyoruz. Üçüncü nokta buna da Tevekkül diyoruz. Ama tekrar basamakları iyi çıkalım. Allah'ı bildim. Üzerime düşeni yapabileceğimi yaptım. Allah'a tevekkül ettim. Kalbimi kilitledim ona. Hastalık mı geldi? Hastaneye giderim. Gelmedi mi? Şükrederim. Gelseydi sabredecektim. Dördüncü nokta. Kalbimi Allah'a kilitledikten sonra şeytan elbette rahat durmayacak. Bak, eziliyorsun diyecek. Bak, o öyle değil, bu böyle değil diyecek. Ben teslim olduğum sahibimin bana yaptığı şeyi olduğu gibi kabul ederim. Sürecin işlemesine asla itiraz etmem. Yapabileceğim şeydi benim sorumluluğum. Yaptım, rahatım derim. Ve bu süreç böyle işlerken de ben sabrettiğim için, sisteme uygun, yani Rabbimin, sahibimin bana yazdığına uygun potansiyelde çalıştığım için Kalbimi, bedenimi, dilimi, gözümü, kulağımı o sistem içinde, Allah'a tevekkül sistemi içinde tuttuğum için sabrederim, itiraz etmem, yolumdan şaşmam. Ecel beni gelip bulduğunda yaratılış projesine uygun halde iken bulmuş olur. İşte iman üzere ölmek dediğimiz şey budur. Hasta iken de bulsa beni ecel, Pehlivan yürekli birisi iken de bulsa ecel, Fakir iken de bulsa, Zengin iken de bulsa, Yaz tatilinde ikende de bulsa, Evime kapanmış iken de bulsa, Rabbimle, Sahibimle bağlantım açısından değişen bir şey yok. Elhamdülillah derim. Buna tevekkül diyoruz. Bu tevekkül huzuru kaynağıdır müminin. Dedelerimiz yokluklar içinde, savaşlar altında tebessümlü bir hayat bunun için yaşıyorlardı, tevekkülleri vardı. Yalnız değerli kardeşlerim, tevekkülü sömürmek bir cinayet çeşididir. Yani üzerine düşeni yapmadan Allah'a güvendiğini zannetmek, bir sömürüdür, iman sömürüsüdür. İmanını, kendi imanını sömüren birisi, bindiği dalı kesen birisi gibidir. Bu hariç tevekkül, ailemizin, evimizin huzur kaynağıdır. Allah'ın izniyle, sizler için de, kendim için de, bütün müminler için de, bu huzurun kalplerimize yağmasını ve yüreklerimizi doldurmasını temenni ediyorum Rabbimden Celle Celaluhu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi